Değerli Kardeşlerim, çok büyük bir ibadet mevsiminden çıktık. Allah-u Teala'nın içinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin olduğunu beyan ettiği, buyurduğu bir aydı bu ay. Ramazan ayıydı. Hatırlarsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizlere bir hadisini nakletmiştik. Allah-u Teala'nın vesselam diyor ki, Ramazan ayında her gece Allah-u Teala'nın ateşten azat ettiği kulları vardır. Ramazan ayında allah Teala'nın ateşten çıkardığı şimdi olayı anlamak için şöyle bir tasvir yapın kafanızda. Çocuklarınız sınava giriyor. Değil mi? Sınav sonuçları açıklanıyor listelerde. Ne var? Bir heyecan var. Acaba o listede ben, benim çocuğum var mı? Değil mi? Kazandı mı kazanmadı mı? Aslında biz kullar olarak da bu heyecanı yaşamalıyız. Hiç düşündük mü? 30 gün boyunca oruç tuttuk. 30 gün boyunca amel ettik, ibadet ettik. Allah-u Teala'ya yalvardık. Acaba biz allah Teala'nın ateşten azat ettiği kimseler listesinde yani safında mıyız? Onların arasında mıyız? Bu şerefe, bu müjdeye nail olduk mu? Yahut 30 gün boyunca tuttuğu orucun açlıktan ibaret olduğu, ağız kokusundan başka bir şey olmadığı kullardan mı olduk? Hangisinden olduğumuzu anlayabilmemiz için bazı göstergeler var arkadaşlar. Yani bu göstergelere bakarak ne yapabiliriz? Üç aşağı beş yukarı bunu anlayabiliriz. Nedir bu göstergeler? Bunun en büyük göstergesi ibadet sezonundan, ibadet mevsiminden çıktıktan sonra kulun seyrinde, kulun ibadetlerinde bir artış olması, ihlasında bir artış olması, günahlardan kaçınmasında daha dikkatli olması, bunun en büyük göstergelerinden birisidir. Yani Selef diyor ki, Hacdan mı çıktın? Hac yapıp memleketine mi döndün? Ramazan ayını tuttun, gece namazları kıldın, Kur'an-ı Kerim okudun mu? Ramazan ayı bitti mi? Ondan sonra şöyle bir kendine bak. Ramazandaki gibi mi yaşıyorsun? Daha dikkatli. Konuştuğuna dikkat eden, baktığına dikkat eden, hayrına, sadakasına dikkat eden. Aynı bu şekilde mi yaşıyorsun? Yoksa Ramazan bitince sende de her şey bitiyor mu? Sokağa çıktığın zaman, kadın gördüğün zaman, Ramazan'da orucunu korumak için bakmıyorken Ramazan bittikten sonra Hala bakıyorsan Konuşurken Ramazan'da ya şimdi ribet yapmayalım Günaha girmeyelim diyerek Dilini korurken Ramazan'dan sonra Bu senin için Çok normal bir hale geldiyse Bil ki Yani bu bir gösterge Senin Ramazan'daki Çaban gayretin Çok da ne olmamış Makbul Olmamış Çok da Allah katında muteber olmamış. Çünkü gerçekten muteber olan ibadetlerden olsaydı ne olurdu? Bu ibadetin arkasından bir ne gelirdi? Hayır gelirdi. Tabi daha bir şey geçmiş değil. Yani Ramazan'a 6 gün geçirmişiz. Şevval'in 6. günündeyiz. Ramazan ayındaki ibadetlerimizin kabulünün en büyük delillerinden bir tanesi bu şevval ayının 6 gününü oruşu geçirmek arkadaşlar. Şevval ayının 6 gününü oruşu geçirmek. Bugün 6. gününe girdik. Önümüzde daha yaklaşık olarak 20 küsür gün var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kim Ramazan orucunu tutar. Kazası olanlar da buna giriyor. Yani kazası olanlar Şevval ayında ne yapacak? Ramazanı tutacak yani kazasını tutacak. Önce kazasını bitirecek. Sonra ne yapacak? Şevval'e geçecek. Kim diyor Ramazan orucunu tutar. Ardından Şevval'i tutarsa O diyor bütün seneyi oruç tutmuş. gibidir. İnanın arkadaşlar kim bu oruçtan mahrum oluyorsa ben yani her sene bunu söylüyorum. Ona rağmen birçok kardeşime sorduğum zaman takip ediyorum. Nedir durumun diye. Ay sonu gelmiş iki gün tuttum diyen kardeşler var. Ay sonu gelmiş hiç başlayamadık diyen kardeşler var. Ay sonu gelmiş beş gün tuttum diyen kardeşlerimiz var. Bu arkadaşlar mahrumiyetin allah Teala'nın seni bir büyük hayırdan mahrum etmesinin büyük bir göstergesi. Yani kulun korkması lazım. kulun titremesi lazım. Kulun kendisine çekip düzen vermesi lazım. Yani zaman geçtikçe insanlarda gevşeme oluyor. İlk başlardaki samimiyet, ilk başlardaki gayret ne olmuyor arkadaşlar? Olmuyor maalesef. Yani hele hele bizim gibi böyle doğuştan Müslüman olan ülkelerde doğan insanlara baktığımız zaman her ne kadar adamın malumatı ne demek malumatı? bilgisi Adamın hadis bilgisi, ayet bilgisi atsa da bakıyorsun ki amel sürekli ne? Zayıf. Amelde bir değişiklik yok. Ama bakıyorsun ki adam Avrupa'da Müslüman olmuş. Dün Müslüman olmuş. Bir sene olmuş Müslüman olduğu. Şekline bakıyorsun tamamen değişmiş. İbadetine bakıyorsun tamamen değişmiş. Haline, hareketine, ahlakına bakıyorsun tamamen değişmiş. Yani adam öyle bir ihlaslı hale gelmiş ki diyorsun Allah Allah ya. Yani demek ki Yani bizim bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Önemli olan arkadaşlar, olayı amele dökmek. Bugün bir şey okudum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu İbn-i zikre zikrediyor. Çok etkilendim. Ee, i̇nşallah bizlere de tesirli olur bu. İbn-i Kudame el-Makdisi rahimahullah. Ee, onun kitabı tevabin tevbe edenler adlı bir kitabı var. O bir kişiden naklediyor. Diyor ki İbn-i Kudame... Ee, Abdul Vahid İbn Zeyd anlatıyor. Ondan naklediyor. Diyor ki, Abdül Vahid İbn Zeyd... ...diyor ki, bizler diyor bir... E, ...gemide yolculuk yapıyorduk. Deniz üzerinde gemiyle yolculuğa çıkmıştık. Sert rüzgarlar esiyordu. Geminin kontrolünü kaybettik. Bir... ...adaya demirlemek zorunda kaldık. Gemilerini bir adaya demirlemek zorunda kalıyor. Abdül Vahid İbn Zeyd anlatıyor. Diyor ki, bir de baktık ki diyor, adada... ...puta tapan... Ağaca tapan bir adam var. Adam kendini ibadete adammış. Bu şekilde ibadet ediyor. Diyor ki onun yanına gittik ve dedik ki ne ibadeti diyorsun sen ne yapıyorsun? Adam dedi ki bize diyor işte görmüş olduğunuz puta tapıyorum. Dedik ki diyor bizim de gemide böyle yani yolculuğlar arasında senin gibi böyle puta tapanlar var. Yani bu gemide Yolculukta bizimle birlikte olanlar var ama bu ibadet olunacak bir ilah değil. Yani bu ibadet ettiğin ilah diye zannettiğin bu şey ibadeti hak eden değil. Bu ibadeti hak etmiyor dedik diyor. Dedi ki diyor bize siz kimsiniz? Kime ibadet ediyorsunuz? Biz de dedik ki diyor biz Allah'a ibadet ediyoruz. Dedi ki diyor Allah kimdir? Allah nedir? Biz de dedik ki diyor yukarıda olan, arşın üzerinde olan ve yeryüzünde hükümdar olan, hükmü yeryüzünde otoritesi her yere nüfuz eden, her yerde geçen ilahımızdır, yaratıcımızdır dedik. Dedi ki diyor, nasıl bildiniz? Yani onu size kim haber verdi? Nereden onun onun varlığından haberdar oldunuz? Diyor ki, bizler de dedik ki bu yaratıcı bizleri yoktan var eden bizlere bir elçi gönderdi. Bir resul gönderdi. Ve bize o bunları haber verdi. Ondan bunları duyduk. Bize aktardı. Biz de onu itaat ettik. Dedi ki diyor, "Peki bu elçi, bu resul ne yaptı? Nerede şu anda?" Bize dedi ki diyor, "O Allah Teala'nın ona yüklemiş olduğu risalet görevini, peygamberlik görevini ne yaptı? Yerine getirdi ve allah Teala onu ne yaptı? Kendi katına aldı. Vefat ettirdi. Dedi ki diyor bize sizlere peki ne bıraktı? Geldi bu anlattı bir şeyler anlattı ama sizlere geride bıraktığı bir şey var mı? Bakın hep sorular böyle. Düşünen insan sorusu. Hakkı arayan insan sorusu. Yani boş sormuyor. Şimdi bugün biz böyle ne yapıyoruz? Bazı meselelerde böyle konuşurken boş konuşuyoruz. Boş soruyoruz. Niye? Çünkü konuştuğumuz şeyin değerini bilmiyoruz. Değerini bilsek Dünya ile alakalı bir ticaret yaparken ne yapıyoruz? Böyle ayrıntılı ayrıntılı. Fiyatla alakalı virgülden sonraki sıfırları da aynı yapıyoruz, soruyoruz değil mi? Çünkü niye bizim için önemli? Diyor ki bu Müslüman topluluk, bu puta tapan adama diyorlar ki bize bir kitap bıraktı. Bu peygamber dünyadan ayrılırken bize bir kitap bıraktı. Diyor ki O zaman diyor bana bu kitabı gösterin var mı? Elinizde böyle bir şey var mı? Onlar çıkartıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, Mushaf'ı gösteriyorlar. Ondan sonra Abdulvahit diyor ki İbnü Zeyd Kur'an-ı Kerim'den diyor bir sureyi açtık. Adamı okumaya başladık. Adam gözyaşlarına bulandı, ağlamaya başladı. Diyor ki ardından bu adam Allah Teala'nın kelamını duyunca etkileniyor, tesir altına giriyor. Diyor ki bu kelamın sahibi yani Allah Teala kendisine isyan edilmemesi lazım. İsyan edilemez. İtaat edilmesi gerekir diyerek Müslüman oluyor. Ondan sonra diyor ki bizler diyor bunu aldık gemiye. Allah Teala'nın dinini öğrettik bu adama. İşte şunları yapacaksın, bunları yapacaksın. Şu şekilde yapacaksın dedik diyor. Sonra bizler diyor çekildik kenara yatmaya başladık. Akşam olmuş, uyuyor. Uy uyuyorlar. Müslümanlar çekilmiş kenara uyuyor. Diyor ki bu yanımıza geldi bu adam. Dedi ki diyor, ey e, Müslümanlar beni davet ettiğiniz, beni kendisiyle tanıştırdığınız bu ilahınız e, gece olduğunda uyur mu? Diyorlar ki hayır diyorlar. O haydur haydır kayyumdur, değil mi? Azımdır ve uyumaz. Onu uyku bile tutmaz. Diyor ki, siz ne kötü kullarsınız? Nasıl, siz diyor, nasıl uyuyabiliyorsunuz ki? Yani sizi duyan, sizi işiten ve hiç uyumayan bir Rabbiniz varken, tamam siz bu kadar rahat nasıl e, uyuyorsunuz? Sonra diyor, başladı allah Teala'ya ne yapmaya? İbadet etmeye. Ondan sonra diyor, bizler diyor bir topluluğa gittik. İndik, yolculuk bitti. İndik köyümüze, kentimize, şehrimize geldik. Orada diyor, bu adamı ne yapmaya başladık? İnsanlara tanıştırmaya başladık. Yeni Müslüman oldu, işte diye. Ee, ondan sonra dedik ki diyor insanlara, para toplayalım da, para toplayalım da, kendisine verelim. Ne olsun, bu topladığımız paralarla biraz ayakta dursun, e, kendine ne yeni iş bulana kadar, para kazanacak yolları arayıp bulana kadar e, bir müddet ayakta dursun diye para topladık diyor. Ondan sonra geldik ona dedik, al bunu. ihtiyacını gidermek için bu paraları kullan dedik diyor bu adam. Dedi ki diyor adam La ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah diyor. Ben diyor denedin ortasında bir adanın içinde tek başına yaşayan bir adamdım. Ve orada bir puta tapıyordum. Allah'ı bilmiyordum, tanımıyordum. Diyor ki orada beni zayi etmeyen, orada beni bulup çıkaran allah Teala beni burada diyor, bu kara parçasında mı diyor, zayi edecek, bırakacak. Sonra adamları bırakıyor, diyor ki ben diyor, kendi rızkımı ne yaparım? Kazanırım diyor. Şimdi bu gerçekten yani insana etkileyen bir hadise. Samimiyeti gösteriyor, ihlası gösteriyor ve insandaki neyi gösteriyor arkadaşlar? Allah-u Teala'ya olan tevekkülü gösteriyor yani. Bu yani. böyleyse sahabeler de böyleydi arkadaşlar. Sahabeler bundan daha öteydi. Yani hak din bu mu? allah Teala bize bunu mu emrediyor? Bitti. Acabası, aması yok. İşte bugünkü konumuz da bununla alakalı. İmam Bukhari Rahimahullah sahihinde diyor ki babul ül İktidai Bi Ef'alin Nebiyyi Sallallahu Aleyhi ve Sellem İmam Bukhari Rahimahullah diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerine ne yapmak? İktida etmek. Fiillerine uymak, fiillerini örnek almak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece sözleri değil, ayrıca fiilleri de yaptığı davranışlar da nedir arkadaşlar? Bizler için bir örnektir. Ancak tabii her zaman söylüyoruz ilim tafsildir, ilim ayrıntıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi fiilleri örnektir? Aleyhissalatü vesselamın fiilleri kaça ayrılır? Aleyhissalatü vesselamın terk babından bir şeyleri terk ederek bıraktığı şeyler de bizler için örnek midir? Bunların hepsine e, Allah nasip ederse kısaca değineceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin yine sahipleri rivayet etmiş olduğu Hadiste diyor ki, biliyorsunuz hadis daha de geçmişti. Kullu ummeti yedhulûnel cennâ. Kullu ummeti Yedkulûnel cennet. Ümmetimden her bir kimse cennete girecektir. Müjde. Ya arkadaşlar cennet ve cehennem bizlere o kadar yakın ki o kadar hakikat ve gerçek ki inanın şu anda yani elinizle kendinizi tutuyorsunuz ya ondan daha gerçek. Bunu böyle bilin. Yani şu kabrin içine girmek, o kabrin içinde ya o ateşi tatmak ya da o cehennem cennetin kokularını koklayıp cenneti görmek o kadar hakikat ki yani Şu anda birbirimizi gördüğümüzden daha da gerçek. Yani bazen insan yaşadığı şeyleri ne yapabiliyor? Unutabiliyor değil mi? Birkaç sene önce, üç sene önce, dört sene önce. Aa diyorsun ya evet öyle olmuştu. Yani hakikat olarak yaşadığın şeyleri unutuyorsun. Ama unutulmayan öyle şeyler var ki karşımızda bizi bekleyen. Bunları sürekli aklımızda, zihnimizde taze tutmamız lazım. Ki bu da bize ne yapsın? amele teşvik etsin, salih amellere teşvik etsin. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden her bir kimse cennete girecektir. Ancak istemeyenler müstesna. İstemeyenler hariç. Sahabeler diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü kim istemez ki cennete girmeyi? C cennete girmemeyi. Kim istemez? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men -cenne. Bana itaat eden cennete girer. Ve ben asani kim de bana isyan ederse karşı gelirse daha fakat aba ne yapmış olur? Cenneti istememiş olur. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek ona tabi olmak hem sözlerinde hem fiillerinde cennete girmeyi istemek arzulamak anlamına geliyor. Bu bunun anlamı yani. Bu buraya çıkıyor. Allah Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bizlere Ahzab suresinde buyuruyor lekad kane lekum fii rasulillahi usvetun hasene lekad kane lekum fii rasulillahi usvetun hasene ahzab suresinin birinci ayet sizler için lekad kane lekum yani lekum bütün herkes için fi rasulillahi rasulullah da vardır usve hasene usvetun hasene güzel örnek vardır Diyor ki alimler, ayetin devamı kimlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine güzel örnek alacak olan kimseler olduğunu anlatıyor bizlere. Ayetin devamı bizlere, kimler Resulullah'ı güzel örnek, usve-i hasene olarak alır, bizlere anlatıyor. Ne diyor ayetin devamında Allah-u Teala? Allah'ı uman kimselerde, Allah'ı arzulayan, Allah'la karşılaşacağını Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini, hesabın ardından onu cennete ya da cehenneme sokacağını sürekli aklının bir köşesinde tutan ve bunu sürekli düşünen kimseler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Onun için bakın, kim ahireti çok düşünüyorsa, kim ölümü çok düşünüyorsa, kim allah Teala'nın huzuruna çıkacağını çok düşünüyorsa, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan ittibasının son derece yüksek ve fazla olduğunu görürsünüz. Bir, sünneti sektirmemeye çalışır. Yani bırakın farzları, sünnetleri sektirmemeye çalışır. Sünnetleri kaçırdığında bakarsın ki üzülür. Kendini gaflette olarak kabul eder. İkinci şart, Limen kâne yardımcullah aval yemel ahir <gülüyor> Allah'ı ve ahiret gününü umanlarda Rasulullah için Rasulullah'da güzel bir örnek vardır. Üçüncüsü vezeker <gülüyor> Allah'a kesirâ. Allah'ı çokça ananlarda Allah Teala'yı çokça ananlarda. Yani bu üç haslet kimde varsa şöyle kendine baksın, aynaya baksın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu üç haslet oranında kendisine ne Üsve-i hasene edinir, güzel örnek edinir. Eğer Allah'a olan ahiret gününe olan inanışında bir problem varsa bu problemi nerede göreceksin? Bu problemi kendinde göreceksin. Hangi konuda göreceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba konusunda göreceksin. Ona bağlılık konusunda göreceksin. Onu kendine güzel örnek alma konusunda göreceksin. Eğer allah Teala'yı çokça zikretmiyorsa ve zekar Allah'a kesiran ahiret gününü düşünmüyorsan, hesabı, kitabı, tartıyı, terazi, mizanı, sıratı düşünmüyorsan, Allah-u Teala'nın seni baş başa, tek başına tercümansız bir şekilde hesaba çekeceğini düşünmüyorsan, yahut da buna iman ediyorsun ama söylemde böyle yani kalbinde bunu seni titretmiyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde kendine örnek olarak bulacağın şeyler az olur. Yani Birçok sünneti kalvurun ne yaparsın? Eleğin altından dökersin. Üstünde kalanlar çok azdır senin için. Neden? Çünkü sen bocalıyorsun. Çünkü sen hala Allah-u Teala'nın huzuruna çıkma konusunda, onun huzurunda durman konusunda, ahiret günü konusunda problemler yaşıyorsun. Öyle ki bunu dilinle dışarı vurmasan da halinle, tavrınla ne yapıyorsun? Kendini ele veriyorsun. Sahabeler bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiğinde ne yaparlardı? Onu yerine getirirlerdi. Bırakın bir şeyi emretmesini aleyhissalatu vesselam yemeğin içinde kabağı sevdiği için yemeğin içinde kabağı arayıp yerlerdi. Neden? Çünkü onlar Allah'ı çokça arzulayan, ahiret gününü çokça düşünen ve allah Teala'yı çokça anan kimselerdi. İşte bu üç gösterge, bu üç husus, Ahzab suresinde 21. ayet. Bu üç hususa dikkat ederseniz, bu üç hususu hayatınızın ortasına, göbeğine yerleştirirseniz, inanın sizler de, bizler de hayatımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden örnek alacağımız ve hayatımıza uygulayacağımız çok şeyler buluruz. Diyor ki İmam Bukhari rahimahullah, Haddesana Ebu Nuayim, Haddesana Süfyan Sevri, an عبد الله Dinar, an عن Ömer أمير anhuma, الله Ömer'den rivayet. أميردان رواية. sallallahu aleyhi ve sellem عليه min خاتما من ذهب. برأي ابن أمير. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس altından bir yüzük taktı. Altından bir yüzük taktı. بس nasu بس min بس İnsanların hepsi bunu görünce ne yaptılar? Altından yüzük taktılar. Altın yüzük takıyor insanlar. Sahabe. Fakalennabi aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu aleyhi Vesselam dedi ki bir gün. In takaztu Ben altından bir ne yaptım? Gümüş taktım. Gümüş Yüz, e, altından bir yüzük taktım. Ve bunu atıyor Aleyhissalatu aleyhi Vesselam. Ben diyor bunu takmıştım. Bin ömrde diyor ki aldı, bu altının altın e, yüzüğü çıkardı ve ne yaptı? Attı, Aleyhisselatü Vesselam. Bakarın ebeden ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem dedi ki, bundan sonra artık ben bu altın yüzüğü ne yapmayacağım? Ebediyen takmayacağım. Fena bezden ne su mehum. İnsanlar hemen ne yaptılar? Çıkardılar yüzüklerini, attılar. Neden? Çünkü adamların derdi ahiret. Adamların derdi Allah, Allah Adamların derdi Allah'ı nasıl çokça anabiliriz? Bir alimin şu sözü çok hoşuma gitti. Bir kuldüyo Allahü Teala'yı zekerallah kesiran çokça anan kullardan olmak istiyorsa mukayyet zikirleri ezberlemesi lazım. Ne demek? Mukayyet zikir yani biliyorsunuz zikirler mutlak ve mukayyet diye iki ayrıldır. Mutlak zikir Her anında Estağfurullah. La la illa billah. Böyle belli bir şeye bağlı olmadan söylediğin zikirler mutlak. Bunları söyleyerek Allah'ı çokça anan kullardan olamazsın diyor bu alim. Mukayyet, Bir şeye bağlı olarak peygamberimizin söylediği, bize öğrettiği zikirleri öğrenmediğin sürece Allahu Teala'yı çokça anan kullardan olamazsın. Yolda gidiyorsun, bir kaza gördün. Allah birisine bela vermiş. Ne diyeceksin burada? Elhamdülillahi ellezî اِمَّتْ تَلَاهُ بِهِ يَذَا اِمَّتْ تَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ Az sonra yoldan geçtin camiye girdin Bismillah Es salatu ve selamu ala rasulillah Allahumme tahlî evvâbe rahmetik camiden çıktın Bismillah Es salatu ala rasulillah Allahumme inni es eluke min fadlik bir de baktın ki şimşek çaktı Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatih. Abtesme bozmayettin. Auzubillahi minal khubsi vel khaba'is. Tuvalattan çıktın. الله Evine geldin. Bismillah velecna ve bismillah. Evine الحمد arabana bindin. Bismillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi allazi sahra lana hada ve ma kunna lahu mukrin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhanak Allahumma inni zalamtu nefsî. فَغْفِرْ لِي فَاِنْهُ لَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا Eve geldin, kapıyı açtın, Bismillah dedin. Ondan sonra Bismillah'i <fâk> ve lejna ve bismillah'i harajna ve alallahi rabbina tevekkelna dedin. Yani bakıyor musun, görüyor musun değerli kardeşim? Sen mukayyet zikirleri ezberlemezsen Allah-u Teala'yı ne yapamazsın? Çokça zikir edenlerden olamazsın. Akşam oldu, hanımınla cima yapacaksın. Bismillah. Allah'amme cennetmiş şeytane ve cennetmiş şeytane mağaracak tana. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani dinin mükemmelliğini. Yani hayatının 24 saatinde sana neyi öğretiyor? Zikir öğretiyor. Yattın ondan sonra abdestini aldın. Namaz abdestini. Sünnet olan bu. Eğer hemen uykun geldiyse gece kalkıp gusül abdest alırım dediysen sonra gece gusül abdest için kalktın ne dedin? Elhamdülillah Uy uyudun. Ondan sonra Uyandın dedin ki Elhamdülillahi lezi ahyani ba'deme emateni ve ileyhi ennushur yani sonra sabah ezanı okundu camiye gittin sabah zikirlerini yaptın güne başladın sonra dua namazı geldi görüyor musunuz sürekli ne var hayatımda zikir var eğer böyle bir zikir virdin e, böyle bir zikir hafızan ezberin yoksa Sen Allah-u Teala'yı çokça anan kullardan olamazsın. Allah-u Teala'yı çokça anan kullardan olamazsın. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerini incelediğimiz zaman, biraz böyle usulü kaydilere değinelim. Aleyhissalatü vesselamın fiilleri, alimler bir alimler birçok kısma ayırıyor. Birinci kısmı, aleyhissalatü vesselamın doğuştan gelen, zaruretten dolayı mecbur olarak yani insanlığı gereği yapmış olduğu fiilleri var Aleyhisselatü Vesselam. Yürümez. Değil mi? Yatmaz. Kalkmaz. Yemek yemez. Bunların hepsi nedir? Yani insan bunu yapmaya mecbur. Değil mi? Bir kimse diyebilir mi ki ben uyumadan hayatımı devam ettireceğim. Var mı böyle bir insan? Buna iddia edecek. Böyle bir şey mümkün. Değil değil mi? En fazla iki gün ayakta kalasın, Üçüncü gün nereden geldiğini şaşırırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşer olduğu için, bir insan olduğu için insanlığı gereği ne yapıyordu? Yemek yiyordu. Değil mi? Yürüyordu. insanlığı gereği e, yatıyordu, uyuyordu. Bunları e, yapıyordu. Bir kimse dese ki, Peygamber aleyhisselatü vesselam yürümüştür ben de onu örnek alarak yürüyorum dese. Olur mu? Olmaz. Yani çünkü bu aleyhisselatü vesselamın insanlığı gereği Beşeri bir zaruretten dolayı yaptığı fiil olduğu için burada örnek alınacak bir şey var mı? Yok. Ancak peki biz bunu yani uyanık kullar işte burada ortaya çıkıyor. Nasıl ibadete çevirebiliriz? Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yemek yiyordu? Mesela nasıl yatıyordu? Onun uyuduğu şekilde onun yattığı şekilde yapıyorum dersen Mesela Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yemek yerken sağ elle ediyor. Yemek yeme adamdı. İşte ayakkabını giyerken diyor oturarak diyor. Ayakkabını diyor tek ayakla ne yapma? Tek ayakkabıyı giyip tek ayakkabıyı çıkarma yani. Çift ayakkabıyla yürü. İşte burada örnek alabilirsin. Ama Peygamberimiz yürüdü ben de yürüyorum. Dersen hiçbir şey alamazsın. İkincisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyari olarak Adet niyetiyle örfî olarak yaptığı şeyler var. Yani saçını uzatması gibi. Aleyhisselatü vesselam. İbnül Kayyım El Cevzi'ye Rahimahullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Saçlarını umrede ve haçta kestirirdi. Bu da bize neyi gösteriyor? Aleyhisselatü vesselam takriben dört kere ne yaptı? Dört kere umre yaptı. Bir kere de Hac yaptı. Yani bu arada ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Bu kadar kestiriyor. Bu alimin sözünden bunu anlıyoruz. Yani onun için Türkiye'de 70 bin tane peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait şey olduğu söyleniyor. Saç olduğu söyleniyor, tüy olduğu söyleniyor. Yani, ee, tabii sakal olarak imkansız zaten de saç olarak da imkansız. Çünkü hayatında sayılı bir şekilde tıraş olmuş bir Peygamberler var. Aleyhisselatü Vesselam. Genelde ne varmış? Saçlarını ee, uzatırmış. Aleyhisselatü Vesselam tatlıyı severmiş, bal yemeyi severmiş. Tatlıyı seviyor, bal yemeği ee, seviyor. Buradaki e, niyet şayet peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iktida olursa, yani o böyle yapardı, ona iktidaen ben de yaparım diyerek yapılırsa, ilim ehlinden bazı diyor ki burada da ecir vardır. Delil olarak da işte Enes en i Malik'in, e, Şeyini getiriyorlar radıyallahu aleyhi ve Yemekte Peygamber aleyhisselatü vesselamın kabak yemeğini Sevdiği gibi o da ne vardı? Yemekten kabak seçerdi. Onu getiriyorlar diyorlar ki Aleyhisselatü vesselamın böyle mesela sen Diyelim ki tatlıyı seviyorsun Balı seviyorsun Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem balı severdi biliyorsunuz zaten bal Peygamber aleyhisselatü vesselama vukuat yaşatıyor evinde Aile halkı değil mi? Bir hanım ile diğer hanımı Anlaşıyorlar bal konusunda peygamber bal yiyip geliyor Kadınlarda böyle şeyler de var. E, tuzaklar da var. Aleyhisselatü Vesselam balı seviyormuş. Sen de peygamberimize en, bunu yaparsan e, diyorlar ki ecrini alırsın. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın taabbudi olarak yaptığı şeyler var. Ne demek taabbudi? İbadet maksadıyla yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. İbadet maksadıyla yaptığı şeyler, fiiller nedir arkadaşlar hükmü? Onların hükmü? sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet maksadı. Diyor ki, Aleyhisselatü vesselam ibadet maksadıyla mesela, e, deminden dedik, diyor ki, ben diyor mesela e, oturarak yemek yemem diyor. Böyle diyor işte Allah Teala bana böyle yapmamı emretti diyor. Aleyhisselatü Vesselam veya işte ne yapıyor? Bir fiil yapıyor. Bu fiil, şayet bir farzı açıklayan bir şey değilse bunu yapmak nedir arkadaşlar? Tabud'u fiilleri yapmak sünnettir. Ancak farzı açıklayan Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek hırsızın kolunu ne yapın diyor. Kesin diyor. Ama nereden kesileceğini allah Teala beyan ediyor mu? Etmiyor. Yet diyor. Yet kelimesi Arapçada bileğe de deniyor. Dirseğe de deniyor. Omuza da deniyor. Bunların her biri yet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili neresinden kesmek? Eli bileğinden kesmek. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu fiile uymak bu konuda ne oluyor? Fars Oluyor. Ama bunun dışında as, asıl olarak baktığınız zaman e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiilleri onun ne, ne gösterir? Sünnet olduğunu gösterir. Biz ümmetine tabudi olarak yaptığı fiiller e, bizlere onun e, sünnet olduğunu gösterir. Başka bir kaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiilleri umum ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı fiiller umum ifade eder. Ne demek bu? Herkesi kapsar. Asıl olan budur. Ancak istisnalar Haric. hariç. istisnalar hariç. Allah-u Teala Ahzab suresinde diyor ki فَلَمَّا قَضَا زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ حَرَجٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Zeyd biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlık edinmenin evlatlık edinmenin yasaklanmadığı bir dönemde E, neydi? Evlatlığıydı. Zeyd kimin evliydi? Zeynep tu, Cahş. Zeyd Radıyallahu anh Zeynep Bintu Cahş Ne yapıyor? Boşuyor. allah Teala diyor ki Zeyd diyor Zeynep'i boşayınca Biz diyor seni Zeynep'le ne yaptık? Nikahladık, evlendirdik. Onun için Zeynep Radıyallahu anh'a ne diyor peygamberin diğer hanımlarına Sizlerin her birinizi ne yaptı? Babalarınız evlendirdi yani velileri. Evlendi. Ama diyor Allah Teala beni ne yaptı? 7 kat seman üzerindeki arşın üzerindeki Allah beni ne yaptı diyor evlendirdi. Burada hem forsunu gösteriyor hem de Allah Teala'nın arşın üzerinde olduğunu ispat ediyor. Zeyd bin Caş. Allah Teala bu ayette diyor ki Ahsap suresi 37. ayette diyor Zeyd Zeynep bin Zeynep'ten diyor şeyini bitirince, boşayınca onu biz diyor seni onunla evlendirdik. Ne için evlendirdik? Li keyla yekuna Müslümanlara, müminlere evlatlıkları konusunda, evlatlıklarının boşadıkları hanımları konusunda bir sıkıntı olmasın diye. Yani burada Peygamber Aleyhisselam bunu Allah tari yaptırıyor ki ardından gelen müminlere bu ne olsun? Örnek olsun. Peygamberin bu fiili umum ifade ediyor. Umum. Yani herkesi kapsıyor. Yani birisinin evlatlığı varsa eğer bu evlatlık bir kadınla evlendiyse ondan sonra bu evlatlık o kadından boşandıysa, iddeti filan doldu geçtiyse Bu kimse bu evlatlığının hanımıyla ne yapabilir? Evlenebilir. Aynı peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı gibi. Ancak konuyla alakalı o husus, o fiil, peygamberimiz o fiili ona has, ona hususi olduğuna dair bir delil varsa onunla sınırlıdır. Mesela bizlerden hiçbirisi hiçbirimize bir kadın gelip kendini ne yapamaz? Veremez. Yani ben senin hanımın oldum diyemez. şahitsiz, mehirsiz, velisiz ki veli konusu ihtilaf olmasına rağmen değil mi? Ama peygamber aleyhissalatu vesselam'a bir kadın gelip mehirsiz, şahitsiz kendini ne yapabilir? Verebilir. Hanımın oldum diyebilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresinde diyor ki: "Velimraatun mu'minetun in vahabat nefsaha mu'mine kadın, Hani kendini sana verdiğinde hanım olarak senin hanımın olayım dediğinde peygambere in eraden nabi enestenki ha peygamber de onunla nikahlamak istediğinde ama bu hüküm kime hastır? Sadece kime? Halisaten. Halisaten leke. Diyor ki Allah da sana hastır bu diyor. Leke. Min dunil mu'minin müminlerin dışında. Demek ki bu sadece kime has peygamber ölesi bas. Bugün kalkıp Mesih'in de ki ya benim dört tane hanımım var, 5.yi alacağım dese. Bu peygamberimizin fiilidir. Peygamberin fiillerine de üsve-i hasene dese. Olur mu? Olmaz. Çünkü bu onun hususiyetlerinden. Evet. Aslı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amelleri, fiilleri nedir? Umum ifade eder. Herkesi kapsar. Ancak istisnalar hariçtir. İstisnalar hariçtir. Evet. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği şeyler var. Bunlar da çok önemli. Yani Aleyhisselatü Vesselam mesela bazı şeyler terk ediyor. Bunları neden terk etmiş? Yani bunlar da çok önemli. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Dab denilen bir hayvan var. Dab. Biliyorsunuz Dab hayvanı. Böyle gördüğünüz şeyler var ya. Yazın görüyoruz ya. Kertenkelenin büyük hali. Böyle çölde yürüyor, geziyor. Aleyhisselatü Vesselam'a ikram ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben diyor in illa arbi kavmi yaşadığım diyor. Kavmimin yaşadığı topraklarda böyle bir şey yemedim diyor. Yiyemiyor yani Aleyhisselatü Vesselam'ı. Hoş görmüyor, terk ediyor. Ya sen canın Dab Ama yiyenler, orada o mecliste yiyenlere peygamberimiz bir şey diyor mu? Demiyor. Burada peygamberimiz beşeri olarak, insani olarak görmediği, kendi kavminde yaşamadığı bir şeyi yemek istemiyor. Sen de insanları yememeye zorlayabilir misin bu hayvanı? Zorlamazsın. Zorlayamazsın. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın terk ettiği başka şeyler de var. Kendine has olarak terk ettiği şeyler var. Mesela sadaka. Aleyhissalatü vesselam bir gün hurma alıyor. eline, Tam yiyecek. Diyor ki bırakıyor. Sorulunca kendine niye bıraktı? Diyor ki ben diyor korktum. Bu ne olabilir? Sadaka vurması olabilir. Senin böyle bir korku yaşama imkanın var mı? Yok. Çünkü sadaka sana herhal. Demek ki bu, bu peygamberin bu terki de bizi ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Bağlamıyor. Bizim için bağlayıcı değil. Öyle diyelim. Ehlibeyt için. Aramızda ehlibeyt varsa onu onlar bilir. Allah'ın izniyle. Üçüncü husus, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Bir illete, bir sebebe binaen terk ettiği şeyler var Yasin. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Teravih namazını bir gece kılıyor, iki gece kılıyor, üçüncü gece çıkıyor insanlara. Bir evet üçüncü gece de kılıyor, ondan sonra kılmıyor. Terk ediyor bunu. Neden terk ediyor Aleyhisselatü Bir sebebe binaen. Nedir o sebep? O namazın Farklı. farz kılınabilmesi korkusu ve ümmetin o namaza güç yetiremeyeceği korkusu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı terk ediyor. Peki bizler peygamber terk etti diye bu namazı cemaatle kılmayı terk edecek miyiz? Hayır. Çünkü peygamber Aleyhisselam'ın o gün bir sebebe bağlı olarak terk ettiği o sebep bugün var mı? Yok. Bu namazın bugün, teravih namazının cemaatle kıldığımız sürece farz kılınma korkusunu yaşıyor muyuz? O zaman bizim bunu ne yapmamamız lazım? Terk etmemiz lazım. Peki peygamberimizin terk ettiği hangi şeyi terk etmek zorundayız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği, o gün terk ettiği, hangi şeyi bizler de bugün terk etmek zorundayız? Aynı illet, bugün de varsa. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün yapmasına ihtiyaç duyulmasına rağmen, bugün bizim yapmak istediğimiz zaman, yapmak istediğimiz zaman, ihtiyaç olarak görmüş olduğumuz sebep, o gün var iken, Peygamber onu yapmıyorsa, bugün de bizim bunu yapmamıza hakkımız yoktur. Peygamber onu o gün nasıl terk ettiyse, bizler de onu bugün, Kim buna bir örnek verecek? Yani aleyhisselatü vesselam terk etmiş bir şeyi. Ve o gün o terk ettiği şeyi yapması olarak görmüş olduğumuz sebep var. Bugün gördüğümüz o sebebin aynısı. Yani bugün diyoruz ki ya bu yapılsın çünkü böyle bir ihtiyaç var. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine döndüğümüz zaman, o gün de buna ihtiyaç var aslında. Yani bugün ihtiyaç olarak gördüğümüz şey. Ama Peygamberimiz onu o gün yapmamış, terk etmiş. O zaman bizim onu terk etmemiz lazım, mecburuz. Nedir o? Bayram, Bayram namazını için ezan okumak gibi. Mesela. Toplu tesbih, toplu tesbih gibi. değil mi? Yani o gün Peygamber Aleyhisselatü biz bugün camilerde ne deniyor? Toplu bir tesbihat yapalım namazlardan sonra. Diyoruz ki biz onları ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bunu terk etmiş yapmamış Öyle değil mi? Diyorlar ki onlar Ama bugün diyorlar böyle bir ihtiyaç var neden? Çünkü insanlar işte Aynı modda aynı anda ee, Tespih çeksinler zikir çeksinler İhtirafa düşmesinler ayrılığa düşmesinler farklı farklı yerlerden ses çıkmasın Diyoruz ki o gün de buna ihtiyaç vardı eğer ihtiyaç olarak gördüysen, görüyorsan Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onu terk etti. O zaman terk ettiyse sen de onu bugün ne yapmak zorundasın? Terk etmek zorundasın. Eğer onun o gün yapmasına sebep olan şey var iken peygamberimiz yapmıyorsa, terk ettiyse bugün aynı sebebi görerek sen yapamazsın. Eğer yaparsan bu ne olur? Bidat. Bidat. Bravo. Bu bidat olur. Bunun örnekleri çok arkadaşlar. Bunun örnekleri çok. Peygamber aleyhisselatü vesselamın doğum gününü düşünün. Aleyhisselatü vesselam'a soruluyor. Pazartesi günü orucu diyor ki bugün ne oldu diyor ben? Doğduğum gündür. Bana ve bugün ne olduğu gündür? Vahyin geldiği Kur'an'ın neyi gündür? Pazartesi günü. Şimdi insanlar diyor ki madem Peygamber'in doğduğu gün Pazartesi günüdür. O zaman biz bugünü ne yapalım? Kutlayalım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani o gün Allah'a yaklaşmak için kendi doğum gününü kutlayarak o gece özel bir ibadet yapması mümkün müydü? Kadir Gecesi'ni ararken yaptığı ibadet gibi mümkündü. O sebep vardı. Ama Aleyhisselatü Vesselam onu terk etti mi? Terk etti. O zaman sen de onu ne yapmak zorundasın? Terk etmek zorundasın. Sen de onu yapmak zorundasın? Terk etmek zorundasın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün terk ettiyse sen de bugün onu ne yapacaksın? Ee, terk edeceksin. Aynı mesela e, evet. örnek verirsek. Nasıl? Yani o zaten nehyetmiş yasak bu aleyhissalatu vesselam. Mesela aleyhissalatu vesselam aleyhissalatu vesselam Müslüman olan, sonradan Müslüman olan sahabelerin nikahlarını Müslüman olduktan sonra ne yapmıyor? Tazelemiyor. Öyle değil mi? Yani kadınla erkek evlenmişler cahiliye döneminde şirk üzerine yaşıyorlar. Müslüman olmuşlar. Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler. Peygamberimiz hadi gelin yeniden bir nikah kıyalım. Yeniden bir mehir belirleyelim. Bu çocukları yeniden sizlere nispet edelim diyor mu? Değil mi? Şimdi bugün kalkıp da bizler Peygamberimizin terk ettiği bu şeyi yapabilir miyiz? Başka bir niyetle. İşte garanti olsun. Sizin nikahınız olmadı. Cahiliyede müşriktiniz. Şimdi Müslüman oldunuz. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam o gün buradaki ya ne yapabilirdi? Kıya. bilirdi. İşte bu kaydeler arkadaşlar Peygamber aleyhisselatü vesselamın fiilleriyle alakalı bazı kayıtlar. ezan okundu. Yani bunları böyle usul kitaplarında, usul fıkıh kitaplarında daha tafsilli olarak, ayrıntılı olarak e, okuyabiliyoruz. Ancak bunlar bizim için yani böyle özet, önemli olan meseleler. Bunlar böyle önemli bilgiler. Yani sünnet nedir? Peygamberin fiilleri nelerdir? Terk ettiği şeyler nelerdir? Yani dikkat ederseniz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hurmayı, yemeği terk etmesiyle bayram namazı ezanını terk etmesi ayrı şeyler. Değil mi? Bayram namazı için ezan okunmayı terk etmesi, insanları bir mecliste toplayıp topluca zikir çektirmeyi terk etmesi ayrı şeyler. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın mesela O hayvanı yememesi, onu terk etmesi e, bizim için örnek olabiliyorken, değil mi? Yani örnek olamıyorken, yani ben hoşlanıyorsam, helal onu yiyebiliyorsam, e, yiyebiliyorken, öbür taraftan Peygamber Aleyhisselam topluca zikir çekmeyi terk etmesi bizler için ne arkadaşlar? Bağlayıcı. Buradaki terk bağlayıcı değilken, buradaki terk ne? Bağlayıcı. Bunların hepsini yapmak lazım, iyi bilmek lazım ki kafamız ne olmasın, karışmasın. Genelde bidat ehli. Bidatlara gömülmüş insanlar bu ayrımı bilmediği için, yapamadığı için ne yapıyor? Bundan daha komik şeyler söylüyor. Diyor ki o zaman bu bidat ise arabaya da binme. Uçağa, binme, uçağa binme. Yani bu çok daha komik bir şey arkadaşlar. Çünkü yani biz bir tarafta bir ibadetin hakkında konuşuyoruz. İnsanlar bunu Allah'a yakınlaşmak için yapıyorlar. Bu ibadet olduğu için bidat oluyor. Ama kimse çatal kaşığı, uçağa binmeyi, mikrofonu kullanmayı, arabaya binmeyi haddi zatında yaparken Allah'a ibadet yapıyormuş niyetiyle yapma, yapmıyor. Yani bir ibadet değil. Onun için bunun ibadet konuşuyor alakası yok. Ama tabii ilim olmayınca cehalet olunca ortaya böyle garip şeyler çıkıyor. Allah nasip ederse cumartesi günü dersimiz 9. çeyrek kala başlayacak. 9. çeyrek kala başlayacak. Haberimiz olsun. Subhanallahü ve bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim.